Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanlar, günaydın hepinizde. Modern Sabahlar'da buluştuk yine. 8.18 oldu saatimiz. Şahane bir salı sabahında, macera dolu bir güne başlıyoruz. Ama telefonumuz varmış ilk önce. O telefonla başlayacağız günümüze. Herhalde bu veda döneminde işte falan filan demek için bir dinleyicimi sattığımızda diye düşünüyoruz. Günaydın. Alo, günaydın. Aman. ...günaydın Şenol Bay. Şevki'ye şalara günaydın. Şevki dinleyiciler, hepinize şaykılar. Şevki çeçevesinde hepinizi... ...özellikle kelleri öpüyoruz. Ve... ...Sarı Sabah'ın mahzun prensi... Ege'de bir öpücük gönderiyoruz. Tüüüü... ...oh oh dediniz oh dedim hoşuma gitti çünkü masum prens ne yani işte masum prens de kastım böyle program bitiyor gerçek böyle bir havalarda süzülen bir yaprak gibi bir şey değil mi kuru bir yaprak dalı mısın nesin sen şimdi yaprak mısın nesin yaprak kafası mısın? nesin yani Şöyle niye öyle bir illa dramatize ediyorsun şey ama yani hani bir yaprak hani yaprak böyle sürünür gider falan onun gibi bir süpürülür ya da havada bile uçmayan yerlerde sürülür üstüne basılan bir yaprak tipi bir şeymişin acaba alo? Öyledi yapmış ya. Ama bir burukluk tabii ki bir şeyler var. Yani sonuçta hani bir program bitiyor falan diye böyle bir moraller olarak. Yani evet değil mi böyle bir midana vurmuştur seni şimdi? Yok midede bir şey yok. Yok yok yani burukluk diye verdin. İşte burukluk dediğim hani 16 yıllık bir program sona eriyor. Onun şeyi yani bir burukluk gibi. Buruklukla ilgili espriniz mi var Şenavay? İlla onu mu şey yapacağız? Yok hayır. Bir şey ruh halini soruştuk Şenol Abin olarak. Şenol Abin olarak bu zor dar gününde yanınızı bırakmamak adına. Yani dar günlerden değil şey olarak düşünüyoruz. Böyle bir güzel bir şeyi yaşadık birlikte. Onun e, sona ermesini yaşadık. Yani burukluk diye. Evet burukluk çok buruz. Buruksunuz. Cırcır da olabilir sevgili arkadaşım. Orada dikkat et. Ne diyorsun Şenavay? Yani cırcır derim amel. Yani ishal. İshal oldun mu? Niye? niye diye e, yani şimdi çüküten mevsim geçimi kavun yedin mi? Efendim? Kavun, kavun yedin mi? Çünkü bu aralar ilk sezon kabunlarında böyle bir cırcırlık olabilir onu söyleyecektim mesela. Yani eğer ki kendini buruk falan hissediyorsan ishal olabilir onu diyecektim teşekkür ederim Şenol Bey dikkat edelim ee, ona çok dikkat etmek lazım çünkü yani, e, insan fark etmiyor Tabii ki Şevket İdmiyciler hepinizi saygı çerçevesinde öpüyorum e, şunu söylemek istiyorum yani sesi şu hüzünlüyüm falan filan diye işte programımız bitirdiler programımız bitirdiler e, e, e, yeniden yapılanma falan diye ağlarken böyle ben senin bir tane vurdu zanneder hani şöyle hafif bir rahatlayayım diye böyle bir kaykıldığını orada istenmeyen şeyler olabilir. Ne anlatıyorsun? Yani bu cilcil cil olmuş olabilir. Sıkı tut kendini. Onu diyorum. Teşekkür ederim Şahmet'i. Çok dikkat edeceğim sizin için. Yani hem bunu sen, hem bana hem kendine hem de tüm dinleyicileri buluşsun. Rezaletle bitmesi yani. Ne, ne? Yani özellikle canlı yayında insan orada vurulur sabah sabah hani kahve içtiğin falan filan böyle bir gevşeme orada orada... Cil tipi bir şey varsa çok dikkat et. Arkadaşlarla da şöyle onlar da dikkat etsinler. Şenol abiniz olarak da ben. Etürlü pisliğinizi bugüne kadar kalın. Bunu da kaldıramayacağım. Allah belerinizi versin lütfen. Tamam Şevval Bey çok dikkat edeceğiz. Yani evet, birazdan böyle. Hani bunu hiçbir iyileşmeden, iyileşmeden biraz yeni ne de dikkat et. En azından şu iki hafta. Tamam anladık iyi iyice şey oluyor ya sohbet. Yani e, ben de o konuda biraz hassasım. Herkese hassas, hassas bir dönemden geçiyoruz. Amerol abi, General abi. Onun ben bir abi olarak şey yapayım dedim. Abi, çok teşekkürler. Hakkıda iyileşmişsin. Ben o kadar güzel şarkı hazırladım. Sizin helikopterin sesini duydum. Hadi. Ne şarkısı ya? Ne şarkı şarjıların? Ne şarkı şarkı? Benim şarkılardan mı? Yok sizin değil. iyi. Allah'ın belirlendi beşin. Düt beşin. İğrenç bir inşansın ya. Şurada seninle konuşacağımız 3-5 program kaldı. Bence orada kalmadı şey. Abi Yani böyle bir vedalaşma şeyi yaşadık. Daha uzatmaya gerek. Yani ben seni yalnız bırakmamak adına. Özellikle amel olmanını istemiyorum. Anladım şey Bey. Ne şarkı koydun? Sizle ilgili bir şarkı Benim şarkı, ben mi söylüyorum Yok ben size söylüyorum Nasıl sen Siz zamanında programı e, bitirirken Ben bitirmedim programı oldu Yanlışlıkla olmasın yeniden yapılanma diye siz bitirdiniz Yani işte sizi programdan uğurlarken yeniden yapılanma Ya ama şey be ya e, e, e. Ya ben de o dönem amel öldüm ama şey, işte o dönem böyle sizin arkanızdan yazılmış bir şarkı Hüzünlü de bir şarkı He o şarkı onu, onu ben söyleyordum o daha iyi olurdu da. Şerinin tabii ki kendini ön plana çıkarma çaba falan diye hatırlıyorum onu Hakikaten acıklıydı bu şarkı değil mi? Evet Şenol Bey bir kez daha hüzünlü dönemde sizin için çalayım <gülüyor> Amel olur Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İlk haydi insanlar modern sabahlardan hepinize bir kez daha günaydın 16 Haziran 2015 Salı sabahında modern sabahlar esprilerle şakalarla radyonuzda hoş geldiniz. Hoş bulduk Diyonuza. günaydın neden aynısını yapmadınız diye soranlara işte aynısı bir çift belki çift o kadar var. aynısını yaptık ki anlayamadılar. Bunca zamandır aynısını yaptık ne oldu? Biraz daha ee, değişini yapalım değil mi? <gülüyor> Çünkü soranlar olabilir. Neden aynısını yapmadınız? Siz aynısını yapmakla meşhur değil misiniz? Efendim hayır, biz meşhur değiliz. Çok Özellikle. güzel Oktay. Üst üstte açıklamalar... açıklamalar bomba gibi düştü gündeme. <gülüyor> Sıfırdan yüze ilk iki saniyede. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Hoş bulduk, günaydın. Bodybuilding yapan kavruk arkadaşınız bu sabahta yok. Kavruk arkadaşımla dün konuştum. Hı -hı. E, yani tam bir konuşma olmadı. E, bir şeyler yemiş... Hı hı. Ondan sonra aradı beni. Ee, ben de çok uygun değildim. Biraz üstü kapalı konuşacağım, müsaade edersenek. Tamam. Anlamadığın yer olursa sorsan. Tabi ki. Ee, çünkü genelde bir şeyler yedikten sonra biz birbirimizi aramayız. Bunu biliyorsun. Tamam. Yani. Ama... Sadece böyle e, şey yapıyoruz. WhatsApp'ta grubumuz var. Ne yedin? Kaça yedim? Nerede yedim? Onları paylaşıyoruz. Onu paylaşıyoruz. Bazen fotoğraf, bazen sadece işte fiyat döner yedim 16'da. Bazen sadece bir ayak fotoğrafı koyuyoruz. Bazen sadece bir... yaz zamanında hepimiz ayak fotoğraflarımızı koyarız. <gülüyor> bazen sadece yediğimizi gönderiyoruz falan filan. Bu sefer dün e, Fahir Bey bir telefon etti. E, kendisi Amsterdam'da sevgili dinleyiciler. E, Fahir Bey. Perşembe'ye kadar resmi temaslarda bulunmak üzere e, Hollanda'ya gitti. Hı hı. E, ben dedi bir şey yedim. Şu anda dedi çok... dedi ee, başım dedi çok dedi bir şey dedi. Ney falan filan dedim böyle ben de hiç o sırada şu anda başım belada falan mı dedi? Başım dönüyor mu dedi belada mı dedi bir şey dedi. Alışık olmadı şeyler bünyesinde. Sen dedim kitabı yazdın mı? Ne kitabı? Biliyorsun onun bir kitap yazma şeyi vardı. Modern Sabahlarla 12 yıl diye. Modern değil. Sabahlarla 12 yıl diye bir kitap şeyi vardı. 16 yıl diye sen onu ben sana diye söyledim ya. Biliyorum evet ben... O, ona 16 yıl diye düzelsin diye. Söyledim abi biz dedim 99'da başladık Modern Sabahlar'a. 16. senemiz bu sene falan filan dedim. Yok abi diyor. Söylediği tek bir şey var. Yani kendinde değil gibiydin. Yani tek bir şey var ben Modern Sabahlarla 12 yıl yapacağım falan filan diye. İyi dedim. Yani bunun için Amsterdam'a gitmeye gerek var mıydı? Fair'im dedim. Neyse kafasına göre yapsın bir şeyler canım. Ben Kimseye buralarda de. olduğum zaman kafamı toplayamıyorum. Biraz uzaklaşmam lazım diyerek. E yani e gelenlere, görenlere ve tabii ki soranlara çok teşekkürler diyor. Ve çok selamları var e Ege. E onu aktarmış olalım. Hollanda'da karıştı bu arada. Aa, aa ne oldu Hollanda? Hollanda zamanlaması oldukça manidar Ciddiği oldu. Ciddi yeri karıştıran bir pislik. E kaz katliamı olmuş da. Kaz kat yaban kazlarının nüfusunu kontrol etmek için hayvanları topla sen bir odaya bir şirket ondan sonra bir toplu katliama gitmişlerdi ay çok çirkin bir habermiş bu ya yani e, takipçisi olacağız diyelim istersen t dosyasına atalım müsaade ne, edersen hiç başlamasayız hiç takipte etmeyelim o zaman ya ne bileyim girdiğimiz her haberin en az takipçisi olmak zorunda değil miyiz yani aslında şart değil ama neyse a şart değil mi tabi canım illa yani daha doğrusu takip etmeyeceksek hiç girmeseydik. Bu boşuna hmm. başlığı kas katlıyamını kas kaskat Niye şey yapayım? İşte mecbur o zaman takip takip edeceğiz abi. Ben valla program bittikten sonra takipçisi olacağımız dosyaların büyük bir kısmını pek takip edeceğimi zannetmiyorum. Ne yapacağız biz bu dosyaları bu arada? Bu dosyaları 25 Haziran'dan güzel bir şekilde, sonra duracak yani mı? Yani arkası boş olan kağıtlarda müsvetli olarak kullanırız. Dosyalarında da kullanıldı şeyler... zaten. Onları kullandık arkası boş olan kağıt yok ki. O zaman Hepsinde senin yazın var Fahir'in çizgileri var Benim yani, karalamalarım var Takipçisi hala falan deriz Ne şey yaparız Öyle bağlar mıyız Öyle bizim? bağlarız Hadi bakalım Dün e, uzun süredir beklenen haber geldi Amerika'dan ha, Amerika'dan mı? <gülüyor> Amerika'dan geldi Sen ne düşündün? Ne bileyim süredir? bir koalisyon mu mu oldu Ben bir saatten sonra seyredemeyim televizyon Yok koalisyon diye bir şey yok Amerika'daki seçimler biliyorsun 2016'da Evet doğru 2016'da Yeni Cum adaylar mı var Cumhuriyetçi Parti'nin aday adayı olduğunu Cep ee, buş duyurmuş Cep mi cep mi Cep değil mi Bilmiyorum şey olursa öğreniriz doğrusunu Ne olursa aday olursa Aday olursa ve kazanırsa olacak olacak. öğreniriz 3. Olacak. Sene... buş mu 3. nesil mi 3. nesil değil aslında Baba buşun Tabi baba Bush diye bildiğimiz buşun e, Oğlu yani şeyin kardeşi diye biliyorum ben. George Bush'un kardeşi mi? George Bush'un baba Bush'un da ismi George Bush ya. O zaman Bush eski gibi bir şey bu. Anlaşılmadı. Şimdi baba Bush'u mesela birinci e, jenerasyon gibi düşün. Ha, George tabii. Bush ikinci jenerasyon. Bush bilen birinci jenerasyonun e, şeyi bir üst sürümü. Evet bir üst sürüm bu kardeşi Çünkü mi? üçüncü jenerasyon George Bush'un oğlu olsaydı o zaman olacaktı artık kardeşi mi abisi mi onu bilmiyorum ama başkanlığa adayım demiş Florida'da kendisi Florida'da açıkladı adaylığını Vali mi o da öyle bir şeyleri ee, var mı Florida'dan galiba şey e, vali değil de Florida'dan ne oluyor Florida'dan seçilince ne oluyor Florida'dan ne bileyim senatör falan mı ha, öyle bir şey Florida'dan e, <gülüyor> anladık onu Oktay nereden olabilir diye vali vali, ya. Val, vali Florida valisi ama eski Florida valisi Atamalardan sonra değiştim diye e, Güzel şöyle... bir aileymiş bunlar da şey Çok... Valilik efendim Başkanlık bizde böyle Demek ki insanların içinde hala bir böyle bir e, Monarşik alışkanlıklar Devam ediyor milletlerin içinde Sadece e, Yani Türkiye'de Dünyanın her tarafında monarşik Alışkanlıklar devam ettiğinden Hı -hı. Bir eski liderin e, Yöneticinin oğlunun da En az onun kadar iyi olduğunu ve Onun hakkı olduğunu düşünenler mi var Valla en başta kendisi bu benim sonuç olarak hakkım Anladım. diyerek evet, doğru. yani onu zaten kendisi e, o kadar hakkı olduğunu düşünürse bu kadar e, olaylara girmez herhalde bildiğim kadarıyla. Eşi de Meksikalı e, Bush'un e, konuşmasının bir bölümünü İspanyolca yapmış ve e, ülkedeki Latin Amerikalı yabancı dilseverleri mesletmiş. Latin Amerikalı e, nüfusun oyları bende bende demiş. Böyle İş yapmış. Elini, elini böyle göğsüne vurmuş. Helal olsun. Bu, bu oylar bende bende demiş. Ee, çok kızgın olan bir kesim de var Cepbuş'a da bir kısım da çok seviyor Florida'dan. Daha önce Florida demiş miydim Ege? Yok başka yer demiştin. Dem dememiş miydim Florida'da çok sevilen de bir insan kendisi. Hayırlı uğurlu olsun ne diyelim? Ne olacak şimdi e Demokratların adayı da Clinton. Bush... Hakikaten Türkiye'de Deniz Baykal yeniden gündemde falan. Ne oldu ya? Lupa mı girdik 90'lara? Bu dönüyoruz. Ne oluyoruz yani? Ha doğru ya. Evet. Tam Clinton sabahların başladığı zamanlar gibi. <gülüyor> Yeni bir başlangıç demektir. Belki de Hillary, Clinton, Jeb Bush, Deniz Baykalı, Saymak. Mehmeteler bir tekrar dönüyor televizyonlara. <gülüyor> Hakikaten başa dönüyoruz galiba <gülüyor> sevgili dinçler. 90'ların sonu 2000'lerin başı. Hadi hayırlı olsun. Doğru vallahi Ali bir de dönüyor. Bilmeyen dinleyicilerimize söyleyelim. Bir de mahallenin muhtarları başlasın. Süper babalar falan filan ne kadar güzel olur. Süper baba da çok güzel olur hakikaten. Bir de siyaset meydanını başlatalım. Doğru. Ondan sonra e, siyaset meydanındaki konukları da böyle ilk program konukları gibi şey yapalım. Hakikaten bir Ali Bey ile konuşalım. Ne yapıyor Ali Kırca ya? Bilmiyorum da bir sıkıntı yaşayacağımız program herhalde şey olur. A takım Al takım <gülüyor> O da zıpkın gibi, fişek gibi program yapmaya alışkın olduğumuz için iki varıyla bakar bizim A takımını şey yapmamız. O da benim aklıma geldi. A takımı da benim aklıma geldi de. Ama şöyle bir düşünüyorum bak. E, Kibariye var. Tabii ki. Ondan sonra A takımını düşünüyorum da. Savaş Ay dışındaki isimde. Hı -hı. Tarkan var. Gelir katılır. Tabii ki. Koşa koşa. Ondan sonra gerçi Tarkan A takımına katılmıyordu da hı hı. Savaş ile şeyi vardı onun var. bir röportajı vardı. Araştırmacı yazar Bekir Hazar var ona da ulaşırız Bekir Hazar siyasi analist oldu artık. İşte artık böyle belki o gelmez. bir kamera yapar bir şekilde. Neyse biraz o zaman o dönemlerden bir şarkı Cake I Will Survive radyonuzda. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern sabahlar, rock diskolar, modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. Salı sabahından bir kez daha günaydın ve olaylar olaylar buyursunlar. Öncelikle ee, bir istek şarkısı var. E, Gök mavi dinleyicimiz istemiş. Aşkta seni seçtim diyorsun. Ben piyacaşı değilim ki. Onu çalabilir miyiz? Bir bir şarkısı. yaptıktan sonra evet. Bir çalalım o zaman. Onu hazırlayalım ve e, unutulmaz diyorum. Unutulmaz bir iki şey sayar mısın bana? Unutulmaz bir iki şey. Hı hı. Ee, elbette hemen söyleyeyim. Berlin Duvarı'nın yıkılması. Doğru. Ondan sonra... E, <gülüyor> Berlin Duvarı'ndan madem girdin oradan şeyi de söyle. David Hasselhoff. David Hasselhoff'un Unutulmaz şarkıları. Verdiği konser. Şarkıları. <gülüyor> verdiği konser. Ondan Berlin sonra... Duvarı'nın yıkılışında verdiği konser. Tamam. Başka... Almanya üzerinden mi vereceğin cevapları hep yoksa... E, <gülüyor> serbest mi? Oldunca? Serbest de olabilirsin. Bütün dünyayı düşün. Hmm. Başka unutulmaz bir Bir iki şey unutulmaz dedin bir tek aklına Berlin duvarı mı geldi Ege'ya Olur mu canım ya şey var Ne derler Başka? Aya insanların ayak basması Evet Ondan bazı insanların sonra... buna inanmaması ee, Ve de yani 3 olay geliyor benim aklıma insanlık tarihi adına unutun Berlin duvarı yıkılması aya, Ayak basılması bir de Mehmet Ali Erbil'in programda salam yedirilmesi O gözlüklü beyefendiye <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Tamam Yani bu üçü de insanların çok rahatlıkla Youtube'unda bulabileceği videolar bu saydığın üç e, anı ya da yaşanmışlık artık bunlar yaşanmışlık birilerinin yaşanmışlıkları diyebiliriz aslında bunlara. Hep birlikte yaşadığımız şeyler bazı tam adam aya ayak basıyor ama biz de ekranlarımız başında ki o zamanlar doğmamıştık çoğumuz e, ama sonra tarihi o, okurken onların hissettiğini birebir hissettik. Birebir hissettik yani çünkü hepimiz sonuçta bir yerlere ayak basmış insanlarız. Ay olur, yol olur, merdiven basamak, herhangi bir şey. Yani şekilde. şunu mu diyorsun Ege? E, birilerinin anıları bizim yaşanmıştıklarımız olabiliyor bazen. Olabiliyor. Onu mu diyorsun? Tabi. Tam yani olarak nasıl, bunu mu? Dedi? Atilla Atasoy'un anılar şarkısı nasıl hepimizde başka anıları çağrıştırıyorsa, hı hı. E, aya, ayak basılması da bizim sağa sola ayak basmamızı hatırlatıyor bize. Lerdin duvarının yıkılması, hepimizin etrafında duvarlar var. Salam yedirmesi Mehmet Erbil'in. hepimiz salam yedik. Ben mesela bir de yani çok benzer şeyleri unutulmaz diye e, sınıflıyoruz anladığım kadarıyla ilgili. Mesela sen e, Mehmet Ali Erbil'in gözlükte adama salam misin unutamıyorsun. Hı hı. Ben e, o cücenin don hadisesini unutamıyorum. Unutamıyor yani, ustamıyorum. Yani, konuklardan bundan. birinin Mehmet Ali Erbil'in aynı programda. Sen Berlin Duvarı'nın yıkılışını e, unutamıyorsun. Ben David Hasselhoff'un. O bacaklarını kırarak kırar verdiği hiçbir... konserini hatırlıyorum uzun uzun. Ya da yani, ne bileyim Mahmut Tuncer'in programında Lehen'de Cüce yıkamasını mi hatırlıyoruz. O hepimiz Seda Sayın'ın programında olmadı mı? Mahmut Tuncer'in programında oldu. Seda Sayan'a konuk olan Mahmut Tuncer'in yıkadığı Cüce diye zincirleme isim tamlaması vardır. O da olabilir. Yani belki Mahmut Tuncer, Lehen ve Cüce beraber dolaşıyorlardı. gitti her programda şey yapıyordu. Yıkıyor olabilir. Yani sonuçta <gülüyor> Cüce'de... E, bitti, pek, çok, yani. pek çok kez yıkanıyordur Yani Doğru. bir kere yıkandık bitti değil Leyen'in olduğu yerde giriyordu içine belki de peki, Bunlar ya, hepsi yaşanmıştık Bunlar hepsi yaşanmıştık Anı e, ve tabi ki unutulmaz e, anılar Ve fakat e, peki ya şifreler Şifreler Şifrelerimizi unutuyoruz Şifreler deyince özellikle e-devlet güzel... e şifremizi E-devlet şifremizi unutuyoruz Onları hep yazacak O kadar çok şifre var ki hayatımızda Ne oluyor onlar aklımızdan bir, bir, bir uçuyor gidiyor. Uçuyor gidiyor Hepsini doğru. aynı yapsam bir dert. Hepsini farklı yapsam başka bir dert. Neye ne şifre koydun onu hatırlamak bambaşka bir dert. Başka bir dert hakikaten. Ne oluyor? Ben. İngiltere'deki Intelligent Environments. Akıllı çevre. Şirketi akıllı çevreler. Akıllı çevremiz. Mınts dedim çünkü şirketi e, 4 rakamdan oluşan klasik şifrelere alternatif olarak e, ifade simgelerinin kullanıldığı şifre sistemi geliştirmiş. Aa çok güzel. İfade simgesi dediğimiz bildiğimiz emoji. Emoji yani şey diyor. Önce üzüldüm, sonra sevindim, sonra ağladım ve maymuna döndüm gibi 4 emoji. 4 emoji kullanarak e, böylece banka hizmetlerinin hem eğlenceli hem de daha güvenli olacağını savunarak 4 basamaklı bir şey belirlemiş. Bu hani mesela nasıl 1 2 3 4 en çok kullanılan şifreler işte dünya üzerinde. Böyle 4 tane bir şey belirlemiş ifade. Bir gözlükte olan. Hı hı. Gözlükler büyük. Gözlükler büyük. Ondan sonra şifremiz karışık ek gözlükler büyük. Bir tane iki gözde kalp olan. Tamam. Ondan sonra e, ondan sonrası üçüncü şey bir göz kapalı dil dışarıda. Tamam. En sondaki de öpücük, bir göz kısık ve kalp çıkıyor. Ha, anladın mı? Çok güzel Aklında tutabilir misin bunları? Tutarım da bununla hikaye yazmak zor Ben şey isterdim mesela Dans eden adam parmak havada Alkışlar falan filan çiçek E tamam onları da yazabilirsin Hepsini koyabiliyor muyuz Tabii emoji Emoji deyince her şeyi koyabiliyorsun E tamam emojiyle yürürüm Gerçi bir yaştan sonra emoji kullanmak bana bir garip geliyor ama E çipre sonuç olarak ya şifre olarak zaman... kabul ettiririm yani ben ifade biçimi olarak kullanmıyorum ama şifre olarak seve seve kullanırım zaten bir, bir taraftan da kullanmak da istiyorum yani çağı yakalamak lazım evet, emojisiz ben... bir şey anlatamıyorsun ki artık ben de çok istiyorum emoji kullanmak da bir gerçi bu aslında çok oldu ya emoji çıkalı niye çok biz canım, ben hiç... biz grupta da hiç kullanmıyoruz emoji yani şeyde var ee... whatsapp grubunda sevgili dinciler, grup dediğim o ben yeni yeni şu gülücüyü kullanmaya başladığım için hangisiydi o iki nokta parantez kapa ha. herhalde emoji de 5-10 yıl içinde geçerim o zamana kadar başka bir şey geç çıkmazsa ben o iki nokta üst üste parantezi müstehsi gülümseme olarak kullanıyorum <gülüyor> falan gibi böyle bir şey onunki çarpık şey koydu slash ha Şimdi o da var için. değil mi hmm. hepsini, düşünmüşler, hepsini düşünmüşler işte de yani ne bileyim öyle bir onu kullanınca böyle bir gülümseme hakikaten yapay bir gülümseme gibi Sirene geliyor senin de gülmeye hakkın var nokta doğru diyorsun Herkes şifresini belirlesin sevgili dinleyiciler. Emojilerinden dört e, haneli, dört daha doğrusu ifadeli şifresini belirlesin. Yakında tüm dünyacak buna geçeceğiz. O zaman şu reklamları bir geçelim Oktay. E, hani Ardından da Gök Mavi'nin istek şarkısı gelsin. Tamam. Söyleyeyim Hüsradyo'nun sayılın modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Oktay Demirci ile gündeme bakmaya devam. Buyursunlar efendim. Bakacağız mı gündeme? Neye bakacağız? Başka? Birbirimize bakıyoruz sabahtan böyle. O da doğru. Jaws. Oo, Jaws. Oktay Bey Jaws diyorsanız o zaman siz Titanic'çilerdensiniz. Jaws, Titanic ve Madonna. Madonna Vallahi bravo. Bu ciren üçü ciren. Ciren. olmazsa olmazdır. Klasınızı ee... belli eden ifadeler bunlar. Estağfurullah. Ee, Jaws. Biz Jaws diye seyrettik. Joğs çıktı, Joğs adamı nasıl yedi diye ama bir grup insan vardı, ee, onlardan biri de Oktaymış. Şimdi öğrendim bugüne kadar çünkü ben seni de Joğsçı zannediyordum ama Joğs Joğs da doğrusunu öğreneceksin. Hazırlık. Zaman içinde olduğunu duyduğunuzu öğrendi. Titanik anam Titanik batmış duydunuz mu Titanik batmış diye doluşırken birisi gelirdi, Titanik batmış duydunuz mu derdi ve biz de böyle. Batan, titaniye müzlelim, yoksa kendi cahilliğimize müüzülenelim şaşırdık. Peki Madan'la da? Madonna'da da Madonna dinliyor. Madonna, Madonna, Madonna dinliyor. dedik. Ondan Falan sonra sana gelirdi. Madonna. Madonna'nın yeni albümünü dinlediniz mi derdi? Biz dinlediğimizden de utanırdık. Kendimizden utandığımız gibi. Ne olmuş Josa? Amerika'nın North Carolina eyaletinde 16 yaşındaki bir erkek ve 12 yaşındaki bir kız çocuğu köpek balığı saldırısına uğramış. Eyvah eyvah. Allah öyle. Neyse bir sorun yok ama ilk defa Çok uzun uzun, uzun izlediğimiz, evet köpek balığı filmleri nihayet gerçek oluyor. Bilim Kurgu filmlerinde biliyorsun. Hani hiçbirisi olmadı uçan arabalar falan filan diyenlere de bu en büyük ne olmuş olabilir? Aa geçen gün şey vardı. Geleceğe dönüşte bugüne gidiyordu Martin McFly diye bir haber vardı. Nerede uçan arabalar nerede uçan kaykaylar falan diyorlardı. Tamam yavaş yavaş olacak bu işte. Belki geleceğe dönüş olmadı ama Jaws. Gerçek Jones oldu, gerçek oldu. Yani ben e, filmler yavaş yavaş e, bilim kurgu filmler gerçek oluyor. Benim bir arkadaşlarım geçtiğimiz sene boşandı. Aynı Kramer Kramer'e karşı gibi bir şey oldu yani. O da bir filmdeki durumu. Birebir hayatta gördük yani, hani diyorduk bu film bu kadar da olmaz, falan. bu kadar Hı. olmaz, bu çocuk bu çocuk böyle olamaz falan filan diye. Aynısı evet, mıydı? Aynısı ya? neredeyse. Çocuk aynısı da var mıydı? Kremer Kremer karşı çocuktu. Beraber, beraber şey yaptılar mı? Yumurta yaptılar mı? Yumurtalı ekmek miydi? Neydi? Ne yapıyorlar dolma? Yumurtalı onda? ekmek mi yaptılar? Bir şey menemen yaptı galiba. Menemen mi yaptılar? Hmm, Demek şey. ki o zaman. E, Aynı o zaman mi? sen filmin aynısı diyorsun abi. Aynısı yani filmde görüyorsun, abartılı falan diyorsun ama birebir oluyor. Aynı şekilde daha geçen gün yaşamadık mı ee, 12 maymunlar filmini? Doğru, hayvan Daha geçen gün hayvanlar, kaçan kaçan hayvanların alt üst ettiler. Ondan sonra bak başka ben sana sayayım daha olan bir tane şeyleri. Shawshank Redemption, aynısı oldu. Aynısı olmadı mı hapishaneden kaçanlar? Tabii diye şey oldu. Ondan sonra başka ucuz roman <gülüyor> mesela. <gülüyor> ucuz roman diye yaşamadık mı? Ya 2-3 ay önce Haptikçi. Ben sana anlattım geçen gün. Ne anlattın? Rastlantının böylesi dediğim bir olay oldu yani. Filmin aynısı. Ha o metroda sarı çizgiyi geçen kadının duramı diye. Markette arkadaşımla karşılaşmam. Büyük bir rastlantı oldu bana da. Yani birebir filmle ilgili değil ama ben de arkadaşımla karşılaşınca rastlantının böylesi dedim. Ben de metroda karşılaştım. Sarı çizgiyi geçmeden bekliyordum. Ondan hmm. sonra metro Ankara'ydı daha doğrusu. Yanlış ifade olmasın yani. <gülüyor> şey, kapı bir açıldı arkadaşım. Aa, Aa dedim. Rastlantının, Rastlantının böylesi, böylesi derken kapı kapandı. Çünkü çok az süre var biliyorsun orada. O da aynısı. Gördüğün gibi filmleri gerçek hayatta yaşıyoruz. Ne dilediğini bir daha gözden geçir Oktay. Ve e, Brenda Hanım bunu e, bu saldırıdan sonra bu lafı etmiş... Ee, Rastlantının işte böylesi mi demiş? Herkes orada? yaralılarla ilgilenirken helikopter gelmiş. İşte helikopterle hastaneye taşınırken. Rastlantının e... böylesi mi demiş? Jaws bu. Jaws denizin dişleri mi demiş? Sanki Jaws filminden bir sahne gibiydi demiş. Işte. Öyle deyince herkes dönmüş. Kumsaldaki herkesi yaralıları falan bırakmış. Brenda haklı demiş. Brenda haklı. Yani herkes kendince haklı. Jaws da kendince haklı. Jaws da sonuçta o da Tabii ekmeğinin ki. peşinde. Ekmeğinin peşinde mi oluyor saldıran köpek balığı? Hiç evet. ya. Ekmekle doysa yani ekmeksiz e, yiyor ya Jones. E, o da, ekmeksiz o, yiyor, doymuyor, e, saldır babam saldır. Halbuki bir adam ye, üstüne biraz ekmek ye, seni tutar kaç gün tutar. Bulamadığı için mi acaba insana saldırıyor köpek balığı? Bir siniri bozuldu. Yani bulamadığı olur. dediğim başka balıklar artık acaba? onu takmin etmeyecek noktaya mı gelmiş oluyor? İnsan etine herhalde şey oldu bir yerden sonra. Aşerdi. Y yavan mı geliyor? Yani işte öyle bir şey var ya hani balık sevmiyor adam. Şimdi balık sevmeyen bir e, Joe's ne yapsın? Yani sen balık yemezsen kuzu yersin, dana yersin, tavuk yersin bir şekilde ama o ne yiyecek? Yusulmayacak. Yok insana dalanıyor. Doğru. Danalar denizde dolaşsa dana da yardı Jones. Kimse de bu, o zaman şey yapmazdı şikayetçi olmazdı Jones'dan bu kadar. Belki Jones'un öyle şeylerini göremiyoruz ama köpek balığının. E, görüyoruz işte şeylerde timsahların nasıl antilopları yediğini. ya e, ne, Nehirden karşıdan karşıya geçen hayvanları nasıl... Hatır otur yediğini görüyoruz işte. O zaman rahatsız olmuyorsun işte. Sonuçta antilopu sen diyorsun. Biliyorsun yani sen yerken iyi timsah yiyince mi kötü? Hayır, seni yediği zaman. Doğru. Şey. Çok doğru söylüyorsun. Yani şöyle son dakikalarımıza doğru gelirken hakikaten bugün verdiğin en güzel mesajlardan biri oldu. Ben de bir mesaj vermek istiyorum. Müsaade ben bakalım kaç sen de. North Carolina Eyaleti halkına ben buradan seslenmek Oo, istiyorum. O sevgili niceler. Ee, North Carolina diyor. Bugün jaws olur, yarın kum canavarı olur. Kum Canavarı filminin orijinal ismini hatırlamıyorum ama orada da hatırlıyorsun ee, dinleyicilerimiz de hatırlar. Plajda yatan e, şeyleri, e, kamp müşterilerini, doğru, kumun altından diyerek çekerek. Yeme teknolojisi olan bir hayvandı Alttan gelen yaratıklar Alttan gelen Diye izlemiştik sinemalarımızda. Bir de mesela bir dinleyicimiz Yarın bir gün o olur aman şey yapmayın Mesaj göndermiş bir filmdeki olayın aynısı başıma geldi Hangi diye. sahne? Şangay'a gitmiş adam Şangay Bonita Madonna'nın Şangay e, Surprise filmi Türkiye'de Şangay Bonita diye oynamıştı Madonna mı? Mıda mı? Madonna, mı? Madonna. Ha, Doğru söyle abi Bir arkadaşıyla omuz omuza gelen bir arkadaşımız var Neydi omuz omuza ne? Stepmom Omuz omuza <gülüyor> olanları birebir yaşadım ve yüreğim ağzıma geldi diyor. Neyse e, biraz da reklam diyelim de çok ortanın havasındayız. Reklama çok güzel geçti. ne gel. Modern Sabahlar Modern Sabahlar 9.52 oldu saatimiz Modern Sabahlar'ın son dakikaları sevgili sanatseverler. Oktay Bey buyursunlar. Çok güzel şarkılarımız falan esprilerimiz var bugünü noktalarken çalacağımız ama... Gündem de gündem, gündem de gündem. Ay gündemle gündem e, masalarda, sohbetlerde zaten konuşuluyor. Neymiş konuşulan ben hiç anlayamıyorum. Siyaset. Ha o mu konuşuluyor? E, Hala bu sen... konuşuluyor. Seçimden sonra bir ortalık gerilecek falan tamı gerildi gerildi seçimden sonra biter diyorduk. Bambaşka bir şey. En de sıkıcı şey şimdi. O Herkes siyaset. Üstünden işte böyle şöyle olabilir ortam bir şey yap bir daha koalisyon sohbetleri hakikaten çok sıkıcıymış bir o zamanında diyorlar ya gençler bilmez koalisyon dönemlerini diyor Ben de koalisyon dönemlerinde hiç hiç koalisyon sohbeti yaptığımı hatırlamıyorum kimseyle Aa, sen şimdi bugün ya... yapıyor muydu o zaman bundan 13-14 yıl önce koalisyon sohbetleri diye bir şeyin var mı? Yoktu siz? canım. Yoktu yok dedim ki Kimse de kimse yoktu. yoktu. Şimdi ne konuşuluyor anlamıyorum. koalisyon da koalisyonu konuştu. Ama bu kadar uzun şey yoktu ya onun öncesinde. Ha. O kadar uzun e, tek şey yoktu. Şu anda yeni bir şey. Koalisyonu bilmeyen pek çok kişi var şu anda. Evet, ne oldu bilmeyen. mecliste. <gülüyor> ki partiler... Yani siyasetçilerin çoğu da koalisyon dönemi hatırlıyorlardır da koalisyon yapma konusunda tecrübeleri yoktur büyük ihtimalle. Bugün sen şimdi dükkanda şöyle bir bak bir dinle. Masaların arasından yürü. Ya da böyle başka Halk şey olabilir. konuşanların yanına koalisyon diye böyle bir şey yapayım bir kıtır atayım. Heee. Söyle bir dönelim yanlarına Başka, Siyasete çekmeye çalışacaksın Seslemez yani. o konu açılır zaten Aa, Nereden akla geldi bilmiyorum ama koalisyon konusunda ne düşünüyorsunuz falan diyerek böyle bir şey yaparım Ortamı şey yap Zaten o öksürükle karışık koalisyon demem Zaten onları oraya şey yapacaktır Yönlendirecektir yani O milletin bir konuşası var O yüzden biz tabii ki e, Yani masalarda konuştuğumuz şeyi masalarda konuşacağız Belki biz de konuşuruz Sen en son ne zaman konuştun mesela ya Hiç konuşmuyorum koalisyon konusu artık benden çıkmış bir şey ben yapmayacağım çünkü. Biz seçmen olarak görevimizi yaptık. Sevdiğimiz herkes partisine oy verdi. Çıkan durum partiler değerlendirecek. Bana niye derdi düştü koalisyonun kimle kim yapıyor? Yani sanki yok yok, böyle beni koalisyona dahil edecekler mi? Sevgi dinleyiciler böyle dediğine bakmayın. Hastası. Ortamlarda hastası oluyor konuşuyor. Şu şöyle bu böyle diye çeşit çeşit köşe yazarlarını okuyor. İdeolojik. Önce okulunu bitir dedim ben sana kaç kere. Doğru söyledin. Geçen yıl 83 milyon 700 bin yabancı turist ağırlayarak turizmde dünya şampiyonu olan... Dünya nesi kırmış olabiliriz? Dünya şampiyonu olan hangi ülke? Kaç, kaç turist sayısı? 83 milyon 700 bin yabancı turist. Yabancı turist. Hangi ülke? Hiç turisti hiç saymıyor yani. Hiç turisti yok. İspanya mı? Değil turizm gelirlerini daha çok arttırmak için bir açıklama yaptı. Açıklamadan anlayayım ben. Ee, yabancılara lütfen daha nazik davranın demiş. Hmm. Dışişleri Bakanlığı seviyesinde yapılmış bu açıklama. Gerçi Fransa dış... mı? Fransa. Hmm. Vallahi doğru. Dışişleri Bakanı mı ilgilenir? İçişleri Bakanı mı ilgilenir? Yani şimdi turist e, ülkene geldiği zaman iç işlerinin tamam. döndüğü zaman dışişlerinin şeyi muhatabı. Şimdi bazı dinleyicilerimiz ya turizm bakanlığı var falan diye düşünüyorlardır. O Başka o otelciler işte turistik iş, işletmeler turizm bakanı ile iş yapıyor. Ama turist ülkendeyken senin içinde olduğu işi ülkenin içinde olduğu için. içişleri gelmeden önceki zaman turist. dışişleri bakanlığı. Yani şimdi o zaman bu şeyi yabancılara daha nazik davranın. Havadayken mesela turist ülkene geliyor. Ha. Kimde? Havadayken. Ulaştırma bakanlığında. İnmedi, i̇nmeden? İnmeden. Havada Uzun. çünkü. Ulaşım aracı içinde. Siyaset oktay bunları. İşte siyaset bu. Gördünüz Gerçek Az bu. önce siyaset ne konuşacağım siyaset diye. Yani adam nasıl hastası çıktı? Siyasetten bütün bakanlıkları A'dan Z'ye saydın yani kimine ne, ne demişler? Turistlerimize tatlı davranın. Ya vallahi Fransa'da bir turistlere ilgisiz ve kaba e, davranmak Adamlar doymuştu şey işte ya. ya. Yani 1800'lerde sen Eyfel <gülüyor> Kulesi'ni dikersen 1800 müydü Eyfel Kulesi'ni dikti. Öyle bir şey. Öyle, ya da 1900muş. O zamandan anam anamken o dönem zaten şey. Çok etkileyici bir şey. Vay vay vay diye bakmaya geldiklerinden Fransa turizme doymuş. Biz turizmin yeni yeni keşfeden bir ülke olarak hani hala hoş tutuyoruz falan bakın bakın falan diyoruz da Fransızlar şey diyor. Al işte orada. Aa, pardon kule nerede? Al orada görmüyorum. Tepesini oraya doğru yürüdüyorlar. Sen de Fransız, Fransa turizmini tamamen Eyfel Kulesi'ne bağladın ya. Her yerden görünebiliyor diye mi öyle şey yaptın? Vallahi her yerden görünüyor kardeşim niye buraya kadar geliyorsunuz falan diyen Fransız bile gördüm ben. Dışişleri Bakanı eğer ilgisiz ve kaba davranmaya devam ederseniz bu kuleyi buradan kaldıracağım demiş. Bu kuleyi bu kuleyi şuraya da alacağım demiş. O İçişleri Bakanı gel. Pardon ne demiş. Kuleden sorumlu demiş, kim oluyor? İçişleri Bakanı. Doğru. Kim kuleden sorumlu? Dışişleri Bakanı mı? İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı mı? Bayındırlık bakar mı peki? Bayındırlık'ta bakar. İlk 5 katından bayındırlık. Az çok sen Fransızca e, ders aldın. Fransızca ve Fransız siyaseti konusunda. Özel ders aldın. Hı hı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı var mı? Tabii ve ki. tam adı bu mu? E, bayındırlık e İskan Bakanlığı. V yerine E kullanırlar. Gerçekten derslerin boşa gitmediğini <gülüyor> de anlamış olduk. Bir kere daha çeşit çeşit zamanlarda anlıyoruz bunu. Çok teşekkür ederiz bu bilgileri verdiğiniz için. Rica bize. ederim Oktay. Yarın sabah yine görüşeceğiz. Sevgili dinleyiciler, güzel güneşli bir gün olacağı benziyor. Ona göre değerlendirin. Salı Hoşça kalın. Bir gün Hoşçakalın.